Geçen hafta Suriye'nin güneyinden, Golan bölgesinden size selamlar getirmiştik. Eski Osmanlı topraklarında bir yüzyıldır oynanan oyunlardan söz etmiştik. Bu hafta sizi Suriye'nin kuzeyine götüreceğiz. İlk petrol savaşında paramparça edilen bir imparatorluktan kalanlara, hain bir cetvelin çizgileri arasında kalan ailelerin arasına... İşgal altındaki Halebin ağır ağırbaşlı yalnızlığına geri döneceğiz ve bizlere emanet edilen bir kucak sevgiyi sizlere ileteceğiz. Bu haftada sınırlar arasında kalan Suriye halkına kulak vereceğiz. Coğrafyanın ortak e, tarihinden, kültüründen e, sürekli söz ettik. Zaten bu coğrafyaya empoze edilen sınırlara böyle bir e, yukarıdan baktığınız zaman bunların cedvelle çizildiğini, bunların empoze edildiklerini görebilirsiniz. Suni e, sınırlardır bunlar. E, 1900 biliyorsunuz 18'den itibaren. Bu bölgeye yavaş yavaş nüfuz eden e, batı işgali e, ve bu işgali temsil eden güçler e, burada bulundukları süre içinde ve buradan çekilirlerken arkalarında kendilerinin de rahat ot, at oynatabilecekleri, cirit atabilecekleri bir yeni coğrafya yarattılar. Neredeyse bir yüzyıl aldı bir araya gelmemiz. Aileler daha yeni yeni birbirini buluyor. Dedeler çoktan gitmiş, torunlar kavuşuyor. Müzik Her yıl bayramlarda ekranlardan boğazlara düğüm atan görüntüler geçer. Müzik Kendi teller arasından hasretle sarılan insanlar birbirine hediyeler verirler. Sonra cetvelle çizilmiş sınırların gerisine dönerler. Hiç merak ettiniz mi onlar o sınırlara nerelerden girerler? Nasıl yaşar, neyle geçinir, ne düşünürler? Müzik Gaziantep'e 60 kilometre var. Çok az. Çok az bir mesafe. Saat. saatte gidilebilir yani. Evet. Şimdi 45 kilometre yani var diyecek. Peki girip gidiyor musunuz? Gelip gidiyor musunuz? Gidiyoruz ya. Bizim Türkiye'de akrabalarımız var. Nerede? Antakya'da. Ha, ne yapıyorlar orada? Orada çiftçiler. Çiftçi. Peki, e, toprak işliyorlar. Buğday evet. yapıyorlar herhalde, Hayır. değil mi? Gidip kalıyor musun sen orada? Yok geleceğimiz. Bir sene tanıştık. Yazın falan. Bu evet. sene mi tanıştınız? Bu sene tanıştık. Nasıl tanıştınız? Babamın dayısının oğlu oraya gitti ve sordu soruşturdu yani. Hı -hı. Buldu genleri. Bizim künyemizden babamın emrüsü ya. Yani. Ahmet'i yoldan almıştık. Evet, Doğduğundan beri sınırın öte yanından hikayeler dinlemişti. Ve bir yıl önce artık masallaşan akrabalarının gerçek olduğunu anlayacak, onlarla tanışacaktı. Bizi sınırın dibindeki köye, Babel Limon'a yani Limon Kapısı Köyü'ne o götürecekti. devasa yer geçen. Sinadın mı? Nezife. Sakallı. Türkiye Türk, Türkiye bunlar. Bizler bütün Türkiye. Ben Baş şu hacı öyle. Niye? Hacı öyle. He Suriye. Senin annelerin filan e... benim anam geçinde. Burada mıydı? Öldü mü? Öldü. Babam, ha, anam öldü. He. Onlar var. herhalde eskiden hiç hikayeler anlatırlar mıydı? İşte burası eski zamanında böyleydi, böyleydi diye. Ya söylerlerdi ya. Ne derlerdi? Derlerdi ne? Eskiden çok eceği çektik. Yavrum burada. Savaşlar oldu. Savaşlar oldu. Kaç kaç oldu evveli derlerdi. Ihtiyar ardı genler. Savaş olmuştu. Hem de ilk büyük dünya savaşı. O savaş bir zamanlar aynı ülkenin çocuklarını bölüp parçalamıştı. Yüzyılın başı, petrolün en yoğun bulunduğu yer Osmanlı devleti toprakları. Osmanlı hasta adam, güçsüz borç batağında. O halde paylaşımın başlayacağı yerde orası. İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın ölümü için gizli bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşma imzacıların isimleriyle anlıyor sykes Piko anlaşmasıyla tüm Orta Doğu haritası değişime uğruyor. Yıl 1916. Tüm zamanların emperyalist devletlerinin savaş nedeni Fransızlar için daimiydi. O yıllarda Osmanlı topraklarının nimetlerini şöyle açıklıyorlardı: Klikya, Suriye, Filistin, Kürdistan ve Musul bize hemen şunları sağlayacaktır. ...buğday, yılda 115 milyon kental... ...petrol, başka hiçbir yerde bulamadığımız... ...ve yarın onsuz büyük bir millet... ...olunamayacak olan petrol... ...zira hayati bir sorun olan... ...petrolsüz, ne ordu... ...ne deniz kuvveti mümkündür... ...pamuk ve yün... ...işletmemiz bu maddeleri... ...büyük güçlük ve korkunç fiyatlarla... ...İngiltere ve Amerika'dan alabiliyor... ...hasta adamın elindekiler çekiştirilirken... Kullanılacak en önemli kart etnik karttı. Araplar, Kürtler ve Ermeniler bu iş için kullanıldı. Emperyalist devletlerin iyi eğitilmiş ajanları bölgede fink atıyorlardı. En ünlü olanı Arapları Osmanlı'dan ayırmak üzere ayaklandıran para ve silah desteği sağlayan Lawrence'dı. 1918'de savaş bitmiş Osmanlı topraklarının paylaşımına geçilmişti. Mustafa Kemal Fransızlara karşı Halep'te çete savaşı örgütlüyordu. İçeriden birileri mandacılığı savunurken halk direniyordu. Suriye'nin bütün bölgelerinde Fransızlara karşı önemli bir direniş vardı. Ama bu direnişin merkezi Suriye'nin kuzeyindedir. Kuzeyindeydi. Belki de bunun en önemli sebebi Anadolu'da başlayan o önemli mukavemetten etkilenmiş olmalarıdır. Onun başında çok değerli bir Suriyeli lider vardı İbrahim Hananu. İbrahim Hananu ki Osmanlı devleti içinde önemli mevzilerde bulunmuş. İstanbul Askeri Akademisi'nde okumuş. Daha sonra İstanbul'daki hukuk fakültesinden avukat olarak mezun olmuş. Suriye'de avukatlık yapmış. Ondan sonra Fransızlara karşı Kuzey Suriye'de direnişi örgütlemiş. Önemli bir lider. Bu liderin yanındaki siyasi müsteşarların büyük bir bölümü Mustafa Kemal'in kendisine gönderdiği Türk subaylarıdır. Ve Türk subayları bizzat İbrahim Hanun'un mücadelesine katılarak Fransızlara Suriye toprakları üzerinde mücadele vermişlerdi. Eğer yani Mustafa Kemal önderliğinde bir ulusal kurtuluş hareketi örgütlenmeseydi, Sivas, Malatya, Adana, Urfa, Antep, Maraş'ta, Suriye gibi Fransız mandası altında olacaktı. Çünkü Peygamber Ali'ssallâhın hicreti... yılın ilk günü, Mabed Limanda halk camide toplanmış imamın Türkçe vaazını dinliyor. ...yek yeni bir yıl için dua ediyor. Zalimlerin şerrinden korunmayı diliyor. Eyvah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz, değerliyorsunuz, iyi Hoş misiniz? Geldim. Hoş bulduk. Hoş limon kapısı köyü değil mi Bak, burası? Neden burası limon kapısı? Bu mu? Ha. Vallahi akımız yetmez, babi ikmesi bile bilirik biz. Neyle geçiniyor buranın köyü daha? Ha. Köyden, Tarım hayvançılık. Ha. Ha. Memnun musunuz? Memnunuz. Şi bir şey merak ediyorum ha. ya burada şey mi burada mı doğma herkes? Ha. Ha. Evet evet evet, evet. herkes. Bu doğma. Siz şimdi burada tostu olarak nereye gider oturursunuz ben de giderim. Bizim odalar var birer odamız var. Nerede odanız? Burada giderik şimdi. kapısında 1308 yazıyor bu köy odası 1887 yılında yapılmış o zaman da tüm babel bir araya gelir bayramları kutlarlarmış sizin orada da akraba halukat işte filan kimseler var mı var bu yüzden çok çok Hem çok Ha. Yani gidip geliyor musunuz? Yok valla. Bayramda gidelim. Bayramda. Bayramda. bayramda. bayramda. bayramda. Gitti, Bu bayramda gittiniz mi? Gittik ya. Bize kim var mesela? mesela Bizim de burada var. çok çok selam ederiz. Bütün Türk kardeşlere, İslam kardeşlere. Ne güzel. Ee, Bak bir e, avcı daha geldi. Merhaba. Buyur. Buyurduk. Türkiye'nin hepsine selam söylerim yıl önceki gibi bir arada oturduk. Yeni gelen yılın neler getireceklerini, endişelerimizi konuştuk. Amerika atıyor, tutuyor, işte diyor ki ya biz bombalarız, İran'ı da bombalarız, Suriye'ye de gireriz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapacaksınız? Bir başarıya ulaşamaz. Çünkü yanlış bir yolda yeri. Hmm. Yanlış adımlarla geliyor buralara. <gülüyor> Buralarda yani kendi sumahatı var. <gülüyor> Hayretine geliyor yani. Nusya'nı kandırıyor, ötekini kandırıyor. Bu yoldan. Evet. ...İslamları birbirinden kandırıyor, ayırıyor... ...düneyi evet. harap etmek için... ...buraları Bu zapt etmek için... ...buraların Bu şey bir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 Sanki hiç ayrılmamışız. Sanki aynı sınırların halkıyız. Yüzyıl önceki gibi saldırganlara karşı en büyük güvence Türkiye. Ne tuhaf. Bir yüzyılın daha başındayız ve aynı tehlikelerden bahsediyoruz. Köye geldiğimizi duyan herkes evinden dışarı uğruyor. ...Türkiye'deki akrabalarıyla buluşulmuşçasına... ...bize hoş geldin diyor. Birden anlıyoruz... ...onlar bizde akrabalarını görüyor. Erkut görüyor musun? Müsüsler ben... ne ben... böyle ya? Müsüsler ya. ben... ben... ben... ben... ben... ben... ben... ben... nereden yapılıyor? Ben... Ne de anlam taşı? Ben... Ben... Ben... Ben... Acı Muhammed karısı Kerime'yi kameraya yaklaştırıyor. Söyleşmenin ötesinde bir şeyler var... Amca çocuklarından söz ediyorlar. Kısa kesik cümlelerle hasreti anlatıyorlar. Gendah Hacı'm, Gendah Hacı. O da Hacı. Bunun amca oğlu var, Muhammed Gıval am tepte. Am tepte, yanında evleri vardı. Aa evet. Muhammed Gıval. Hı hı. Muhammed Gıval. Bunun da adı Kelime Gıval. Verem hastanehanesinin yanında evi. Evet. Orada evleri. Hala orada mı? Bilmiyorum. Hala yani Şimdi evel oradadır, dünlem orada vardı. Hiç gitmedin mi? Bir He. kelle gitmedin. Bir kelle gitmedin. Ben dedim bunun tavsiyonun şeyini çek <gülüyor> de orada dizisyonda falan da bakar söylersin. Kerime, Muhammed ve diğerleri ekranlardan sevdikleriyle buluşacak. Köyün Ayşe'nin nesi de. Ben, ben yüz yaşındayım. Ne? Yüz yaş. Allah Allah. Yüz yaşında evet, maşallah. Evet. Bu ne dinçli. Genç kız gibi konuşuyor. Yüz yaşında. Kimse ne der görür de yüz yaşında ya? Konumatımıza maşallah. Evet güzel. maşallah. Konumat çok çok maşallah. <gülüyor> Türkiye'de akrabaların var mı? Evim dişler. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> akraban var mı? <gülüyor> var. Dezemuşa var. Dezelerim var. Dezemuzlar var. Ben Neredeler? Ben görmedim mi? Neredeler? Kıro bir hem Türkiye'de. Bütün gayretini toplamış, evden dışarı uğramıştı. Teyze kızı Perihan'a selam söylemek için. Selam söyle. Tamam. Selam söyle, ne söyleyeyim? Çok selam söyle. <gülüyor> <Gülüyor> Peki selam söyleyeceğim. Selam. <Gülüyor> ee, bir de şey söyle. Nasıl? Avadan Ferhan ben zam katı. Hemen kaçtım dedim. Bir adı da Hasret Köyü, Babel Limonun. Bir hicri başına daha dualar ve dilekler arasında, asırlık bir köy odasında işte böyle giriyoruz. Ben Adlı Kadir, bütün İslam alemine, bütün Türk kardeşlere buradan çok çok selamlarımızı yollarız. Sizin gelmezden burası çok memnun olduk. Şimdi hediyemiz nedir Türkiye? Dünya kime kaldı söyle. Sultan Süleyman'a kalmadı ilahattan merhamet eyle. Dünya malı elde iken herkes olur bütün dostun. Elde bir şey kalmayınca dostun bile olur düşman. Çok güzel. Bir tane acı, daha. Var. Acı biraz kaldır. Biraz kaldır. Dünya kalsa Muhammed e kalırdı. ...can sakın alsan... ...emrit alırdın... ...Allah Allah Allah! Babilimonluların dünyaya söyleyecekleri vardı. Bu hiç geçerliliğini yitirmeyen bir şarkıydı. Dünya malı kimseye kalmamış... ...ne Süleyman... Ne Muhammed ebediyen yaşamış. Ölümlü bir dünyada niye bunca hırs ve kavga diyorlardı? Yüzlerce yıldır oradaydılar. Onca kavganın arasında yaşadılar. Sert rüzgarlarda eğilerek kırılmamayı başardılar. Yüzlerce yıl daha orada olacaklar. 1918'de Mondros Antlaşması imzalandığında Suriye ile olan sınır çizgimiz hala belli değildi. Ayrıca batılı devletlerin ağzında dolaşan Suriye, Irak ve Klikya'dan ne kastedildiği de meçhuldü. Sonunda hepsi Osmanlı toprağıydı, şimdi paylaşılıyorlardı. Fransızlar Suriye'den Şam vilayetini anladıklarını söylüyorlardı. O zaman Halep Osmanlı'da mı kalacaktı? Ellerinde cetvel haritalar çizenler bile Halep'in ...İskenderun'un Kilis ve Antakya ahalisinin Türklerden oluştuğunu kayda geçmişlerdi. Savaş bitmişti, ateşkes ilan edilmişti. İngilizler tüm anlaşmaları ihlal ederek savaşta işgal edemedikleri... ...Halep ve İskenderun ve Musul'u işgale o zaman başladılar. Ateşkesten 16 gün sonra pervasızca bu kentlere İngiliz bayrakları astılar. Sonra oturup anlaştılar, yerlerini Fransız birliklerine bıraktılar... Osmanlı topraklarından yeni devletler biçilirken tarihte hiç görülmedik çekişme ve dirişmeler yaşandı. Arada bölge insanı kaldı. Çoban Çobanbeyli'de sınırlar arasında kalanların torunları vardı. Konuk olduğumuz Bey ailesi işte onlardandı. Babel Limon'dan dönüş yolunda Ahmet bizi ailesine götürüyor. Birbirinden zeki sekiz çocukla böyle tanışıyorum. Kaç kişi var sınıfta mesela çok mu? Otuz iki. Ay iyi. Kaç erkek kaç kız var? On erkek kalan. Kalanı kız. Arapça dersi var mı? Var. Mesela Arapça dersinde neler öğreniyorsunuz? Matematik, Matematik öğreniyoruz. Seviyor musun matematiği? Evet. Biliyorsun. <gülüyor> Televizyonda neyi seviyorsun en çok? <gülüyor> karton film karton. Ne karton filmi? Adami neşr أخضر Kaç kişi yaşıyor evde? Bir evde on, on bir, iki daha on üç kişiydi. En küçükler yani Hazım ve Şaza hariç çocukların hepsi okula gidiyordu. Tüm çocuklar gibi derslerden ve oyundan arta kalan zamanda televizyon seyrediliyordu. Geç gitti mi Türkiye'ye süreçti? Top. Nereye nereye gittim? Antalya'ya gittim, Antakya'ya gittim, gittim. Ne için? Gezmeye mi yoksa? Göç... Kızım pıslımlar yok gezmeye, kızım pıslımlar var bu ziyaretten. Kimler başını aldı? Hasan İlergil var Antakya'da. Şemseddin Doğangil var Antep'te hacımda. Onlar kimin oldu? Dedelerimin akrabasımış yani. Ha. Bir şey özel olarak yani bu en bayağı muğlu değil, ama dedelerden öteden. Bizim kısımlardan oluyor yani. Yani onlar Ahmetlilik yeni tanıştık daha bir kısımla dedi. Bir kısımla yeni tanıştık yani. Ha. Bir, bir yıl oluyor yani. Bir yıl oluyor. He bunları mesela, mesela Hasan İnalil 50, 50'den fazla 100 seneye yakın bildik ki orada bir kısımımız var yani. Mesela gidip gelmeye yok yani. Sonra buldunuz birbirimizi. Birbirimizi bulduk. Bereket yani elhamdülillah iki devletler arası çok yaklaşma oldu birbirinden. Bu bir hediye kim olarak yani milletler birbirine bayramlarda olsun, şeylerde olsun birbirinin ziyaratına, masrafsız, şeysiz birbirine görüşmeye iyi oldu yani. Hayatımda yediğim en lezzetli kebaptı. Çoluk çocuk bizi ağırladılar. Sevdiklerine selam yolladılar. Sonra Halep şehrine doğru yola koyulduk. İki hafta sonra sınırlar arasında Moskova'da. Sovyetler Birliği'nin dağılışının 15. yılında Rusya, Batı'nın demokrasi anlayışının yıkıcı etkileriyle nasıl boğuşuyor? Avrasya Hareketi'nin lideri Aleksandr Dugin, 3 Rusya'yı anlatıyor. Putin'in Rusya'sı, Dugin'in Rusya'sı ve yeni zenginlerin Rusya'sı karşı karşıya duruyor. 13 Nisan'da Rusya sınırlar arasında. Bu bölgede Fransa ile kozların paylaşılması uzun zaman alacaktı. 20 Ekim 1921'de Fransa ile Türkiye arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Bu bölge Türk bölgesiydi ve batılı devletler de bunun farkındaydı. Ve bu nedenle İskenderun sancağı Suriye'den ayrı bir statüye tabi tutulmuştu. Yapılan anlaşmaya göre İskenderun beldesi için özel bir idare belirlenecek, Türklerin hak ve hukukları korunacaktı. Yöre insanı kendi kültüründen uzak tutulmayacak, eğitim imkanı sağlanacak... ...dil ve dinine karışılmayacaktı. Ama tüm anlaşmalar kağıt üzerinde kaldı. Halk arasında huzursuzluk her geçen gün arttı. Halebe doğru giderken gün batıyordu. Osmanlı Bakiyesi bu topraklarda bir yüzyıl önce işgal altında kalan direnişler örgütleyen, savaşan ve şehit düşenlere dualar yolladık. Sınırdan bir saat sonra Halep'teydik. Babamın doğduğu yerde. Dedem saraydan Halep'e sürülmüş ve yaşamının 20 yılını bu kentte geçirmişti. Sabah hotelinin terasından bir Türk şehri olan Halep'e babamın gözleriyle bakmaya çalıştım. Acaba nerede doğmuş, çocukluğunun anılarını nerelerde toplamıştım? Yüz boyunca Halep idari bir merkez, dahası bir kültür kenti olmuş, cazibesi uzak diyarlara yayılmıştı. Babam oradan bahsederken büyülü bir masal şehrini anlatırdı. Bütün bir gün doğduğu yeri aradım. Elimdeki adresi bulmak imkansızdı. Yıllar içinde sokak isimleri, caddeler ve pafta numaraları değiştirilmişti. Abdullah Herdan'la evi ararken tanıştım. Halep'li bir emlakçıydı. Anadolu toprakları düşman çizmesi altındayken Abdullah Herdan'ın dedesi Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve sınırın öbür tarafında kalmıştı. Abdullah Bey'in hayattaki tek isteği Herdan ailesinden birilerine ulaşmaktı. Yani atığını mal ettiğini, atığını 1 milyon dolar ve öyle bir amma kabağıdı, bir amma kabağıdı. Herkez'de bir hasret, sokaklarda TRT amblemini gören herkes, esnaf, çerkez balıkçılar, Arapça konuştuğumuza bakma biz Türk'üz diyorlar. Ailelerinden biri mutlaka Türkiye'de doğmuş ya da orada ölmüş. Halep'in güzelim sokaklarından geçtik, eski konaklarda yemekler yedik. Habib Bey, Beyti Vakil'in sahibi, yüzlerce yıldır Halep'te, seniz şey, Türkçesiyle anlatıyor. Ben sizin büyük ilkerinize, Atatürk'e hayranım. Çok büyük bir adam. Ve kalpten severim, fikirlerini severim, şahsiyetini severim adamın. Onun hatırı için Türkçe'yi iyice öğrendim, okudum ve Lübnan'dayken ben Lübnan'da okudum. Ee, Londra Üniversitesi'nin sayesinde Türk lisanda diploma aldım bana Antakya'dan mecmua gönderirlerdi. Ses, hayat o mecmua evet, var. Evet. Texas, Tomix diye şey şey vardı, kitaplar vardı. Ondan okumayı yazmayı çok iyi öğrendim. Çok Sevdim bu yani. insanı. Evet. Bana yakın. Sizin eski şarkılarınıza hayranım. Evet. Sizi severiz. Aradan yıllar geçti. Bu topraklar birinci dünya savaşından sonra 20 yılı belirsizlikler içinde ve Fransız mandası altında geçirdi. İkinci paylaşım savaşı yaklaşırken 1936'da Fransa Manda idaresine son vereceğini açıkladı. Suriye topraklarında petrol çıkmamıştı. Ayrıca sistemini içine monte ettiği bürokratlar sayesinde Fransa gitse de kalmış gibi olacaktı. Ancak giderayak çözülmesi gereken bir sorun vardı. İskenderun sancağı ya da daha sonra Atatürk'ün verdiği adla Hatay. Atatürk yaşamının son yıllarında Buğulu'da her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylüyor. 1 Kasım 1936'da meclisi açarken Türklerin yaşadığı İskenderun Antakya ve havalisinin mukadderatı milletimizin en önemli meselesidir diyordu. Mustafa Kemal hayatının son yıllarında Batı'nın göz diktiği bu bölge konusunda tek bir taviz vermeyeceğini her şekilde ilan etti. ...gerekirse bir çete savaşını... ...göze alacağında... ...hanip'te otelin lokantasında... ...bir gece daha... ...Fransız konsolosu yanmasa da... ...aşağıda Osmanlı Saat Kulesi'nden ışıltılar... ...kulağımıza gelen Üsküdar'dan tınılar... 10 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yemekte Hatay davasını Fransız ve İngiliz elçilerine ne şekilde ilettiğini gözümüzün önüne getiriyoruz. Yanına komşu ülkelerin genelkurmay başkanlarını alıyor. Fransız elçisine dönüyor. Hatay meselesinde geri adım atmayacağını en net şekilde söylüyor. Kendi dostluğumun yanında şu yanımda gördüğünüz Balkan ve Sadabat Paktı kuvvetlerinin... Kıymetli, kudretli ve muazzam dostluğu var. Bunun önemini devletinizin anlamamasını tasavvur edemiyorum, diyor. Aslında o bir büyük Orta Doğu projesinden söz ediyor. Balkan ve patları patlarıyla güçlendirilmiş Ankara merkezli bir dış politikayla Hatay konusunda ağzı sulananları durduruyor. Osmandan koparılıp işgal altında kalan bölgelerin bağımsız devletler haline gelmelerini istiyor. Ve onlarla bir federasyon ya da konfederasyon kurulabileceğini söylüyor. Hatay meselesi patlak verdiğinde batılı devlet yetkililerinin karşısına bu planın gücüyle çıkıyor. Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım da yoktur. Ancak anlaşmaya dayalı haklarımızın peşindeyim diyordu. ...o kısaca emperyalistlere Hatay konusunda tuzaklar kurmaya devam ederlerse... ...karşılarında halkın silahlı direnişini bulacaklarını söylüyordu. Sözleri tehditten ibaret değildi. Fransızların Hatay'da oynadığı oyunların hemen ardından... ...Atatürk önce Türk-Fransız dostluk anlaşmasını fesetti. Ölümünden sadece beş ay önce ayakta zor dururken bölgeye gitti. Mersin ve Adana'da gövde gösterdi ve 30 bin kişilik bir kuvveti sınıra yerleştirdi. Sancağa bir birlik yolladı. Tüm bunlar iki ay içinde gerçekleştirildi ve İskenderun sancağında seçimlere gidildi. Adı Atatürk tarafından konulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti böyle ilan edildi. O zamanlar çözümler netti ve kesin olarak uygulamaya geçilirdi. 1939 yılında e, Hatay ilimiz Türkiye'ye e, resmen ilhak edildi e, ve orada bir plebisit vardı. E, o referandum sonucu e, Hatay halkı e, Türkiye'den yana olduğunu o e, referandumda ifade etti. E, Hatay belki bu coğrafyanın e, güzel örneğinden birisidir. Yani Türklerin, Arapların ve farklı mezheplerin bir arada kardeşçe yaşadığı güzel bir e, ilimizdir. ...bunlardan sonra bir büyük paylaşım savaşı daha patladı. Savaştan sonra Orta Doğu yeniden karıştırılacaktı. Hem Amerika'nın hem Avrupa'nın bölgeye yönelik istekleri vardı. Tıpkı 100 yıl öncesindeki gibi hep etnik gruplar kullanılacaktı. Bakın geçmişte 70'li ve 80'li yılların ortalarına kadar... Ee, Suriye'de bir e, Alevi-Sünni çatışması evet. körüklendi. Evet. Fakat Alevi ve Sünni e, Suriye yurttaşları bu oyuna gelmediler. Evet. E, o dönemde biliyorsunuz bir soğuk savaş dönemi yaşanıyor. Farklı kutuplarda e, yer aldığı için Suriye, evet. özellikle de e, dönemin Sovyetler Birliği'ne yakın durduğu için evet. bağımsız e, bloka yakın durduğu için bağlantısızlar biliyorsunuz evet. hareketin evet. en önemli üyesidir Suriye. Evet. O dönem bu tür e, e, e, Provokasyon evet. eylemlerle Suriye'deki istikrarsızlık hedeflendi. Fakat bunu aşabildiler. Evet. 8 Mart 2004 tarihinde biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde özellikle etnik kökende bazı e, çatışmalara ortam hazırlamaya çalıştılar. Hı. Fakat e, Suriye'nin e, Kürt kökenli vatandaşları bu oyuna gelmedi. Bunu kabul etmediler, reddettiler. Şam'a gelirken Türkiye'nin Atatürk'ün ölümünden sonra değişen dış politikası aklımızdan geç oldu. Kim çıkarmıştı ne Şam'ın şekerini ne Arap'ın yüzü laflarını? Bundan çıkarı olanlar mı? Her iki ülkede ilişkileri gelen büyük hatalara imza atmışlardı. Ama gelin biz çuvaldızı kendimize batıralım, Atatürk'ün ölümüyle 180 derece tersine çevrilen Türk dış politikasının dönüm noktalarını hatırlayalım. Atatürk'ün batıya karşı komşularıyla ittifaklara dayandırdığı hatta konfederasyon düşlediği bölge politikası 1949'da tamamen tersine döndü. Türkiye İngiliz oyunuyla tüm Orta Doğu'yu alt üst eden bir İsrail devletini ilk kabul eden Müslüman ülke oldu. 1956'da Süveyş millileştirildiğinde emperyalist devletlerin Mısır'a saldırısında... ...Türkiye Mısır'ı suçluyordu. 1957'de Suriye'nin Sovyetlerle yakınlaşmasını bahane edip... ...Amerikan tavsiyeleriyle Suriye sınırına asker yiyordu. 1958'de Amerika demokrasi getirme bahanesiyle Lübnan'a çıkarma yaptığında... ...Türkiye resmen memnuniyetini iletiyor ve incirlik üssünü kullanıma açıyordu. 1960'lı yıllarda belki de Kıbrıs konusunda batının tavrının etkisiyle yeniden komşularla sıcak ilişkiler başladı. 1967'de Arap-İsrail savaşı başladığında Türkiye'deki üslerin Araplara karşı kullanılması reddediliyor, Suriye'ye yardım yollanıyor, saldırganlar protesto ediliyordu. Vakti. Bir baba memleketi, bir kardeş topraktan şimdilik ayrılıyoruz. Nihayet rahat rahat buralara gelip gidebildiğimize şükrediyoruz. Dışarıdan birileri komşularımıza yaklaşırsak, uluslararası toplumdan izole edileceğimizi fısıldıyor. İçeriden birileri onlara hak veriyor. duyuyor musunuz? Suriye'ye ya da başka komşularla yakın ve sıcak ilişkiler birilerini nasıl da rahatsız ediyor? Atatürk'ün temellerini attığı dış politikayı hatırlamaya başlasa aman batıyı darıltmayalım çığlıkları yeri göğü sarıyor Biz batıcıyız komşu ne demekmiş diyor birileri. Peki ya sağ düğün ediyor? Halklar ne istiyor? Biz kardeş halklarız. Birbirimize hava ve su kadar muhtacız. Bunu büyük hatalardan geçerek öğrendik. Ayrılıp küçülerek değil, Yan yana gelerek büyüyeceğiz. Birilerinin çıkarlarına uymuyor diye birbirimizi görmekten vazgeçmeyeceğiz. Kendi başkentlerimizde üretilen politikaların izinden gideceğiz. İşte limon kapısı köyünden şama kadarki gezide derlediklerimizin özeti bu. İki hafta sonra Çarşamba gecesi 22.30'da TRT1'de ve Cumartesi sava 10:15'te TRT2'de buluşmak umuduyla iyi akşamlar efendim.